403. konu, Hazreti Ebu Bekir'in bir hutbe ile halkı cihada teşvik etmesi, bir gün Hazreti Ebu Bekir minbere çıkarak Allah'a hamd edip, Resulüne salavat getirdikten sonra şunları söylemiştir. Ey insanlar, her dinde birçok manaları kendisinde toplayan bazı şeyler vardır. Kim bunları elde edebilirse o kendisi için yeterlidir. Kim de Allah için çalışmışsa mükafatını ondan alacaktır. Ciddiyetten ve itidalli hareketlerden ayrılmayınız. İyi biliniz ki itidalli hareket insanı hedefe ulaştıran şeylerin başında gelir. Şunu da biliniz ki imanı olmayanın dini de olamaz. Allah için çalışmayan kimse hiçbir şey kazanamaz. Niyetsiz iş yapanın ameli yok sayılır. Dikkat ediniz, Allah'ın kitabında, onun yolunda cihad için insanın kendisini o yola vakfetmesine değecek kadar sevap olduğu bildirilmektedir. O Allah'ın insanlara gösterdiği kurtuluş yoludur. İnsanlar rezilliklerden ancak onun sayesinde kurtulabildiği gibi dünya ve ahiret şerefi de onunla elde edilebilir.